961 numaralı konu Hazreti Ömer'in çıplak ayakla mescide gitmesi ve hutbesinde kendini kınaması. Evet, Hazreti Ömer'in bir bayramda çıplak ayakla mescide geldiğini gördüm.